Latifelerin aslı asıllarındaki makamları, çalışmalarının alameti, insaniyetin yarılması ve dönüşü. Allah Teala mülk ve melekut olmak üzere iki alemi yaratmıştır. Mülk alemi hudutlu ve madde alemidir. Melekut emir ve hudutsuz alemidir. İnsan bedeni itibarıyla madde, ruhu itibarıyla melekutidir. Melekutun zübdesinden, Melekler nurani olarak, posasından şeytanlar nari olarak yaratılmıştır. Nefsi natıkada madde alemine aittir. allah Teala insanı yarattığı zaman nurani ve nari iki kuvvetle mecz edip yaratmıştır. Mümtezice olan nefsi natıkada hava, toprak, su ve ateş unsurları birbirine dert olunmasından dolayı nefsi natıkaya galebe çalmışlardır. Dışta şeytan, nâri kuvvet ve diğer üç unsur vasıtasıyla nefsi natıka ile irtibat kurarsa, onun son varacağı yer cehennem olur. Çünkü cevher itibarıyla nefsi natıkanın aslı, cisim ve maddedir. Tasfiye olunmaksızın vatanı asliye olan cennete kavuşamaz. Nâri ve nefsi natıkanın tam zıttı olan bir de nurani ruh latifesi vardır. Aslı melekut ve emir âlemidir. Dışarıdan melek de bu latife ile irtibat kurarsa, insan melekten üstün olur. Nuraniyeti galip olduğundan, insan melekten üstün olur. Havası beşer, meleklerin havasından, avamı beşer, meleklerin avamından üstündür. Bu hikmete binaendir ki, Miraç gecesinde Cibril geride kalıp nurani hijaplara giremedi. Hz. Mustafa ise vasıtasız olarak ondan geçebildi. Her insanda nefs-i natıka ve ruh latifeleri mevcuttur. Aralarında niza, kavga ve münakaşa devam eder. Nefs-i natıka toprak unsuru itibariyle tembellik ve gevşekliği verir. Bundan dolayı insan inandığı halde Allah'ın emirlerini terk eder, fasık olur. Yine nefs-i natıka, Su unsuru itibarıyla kendini başkaya beğendirmek arzusu ile nifakı meydana getirir. Bu hal iman hususunda olursa nifak, amel hususunda olursa riyâ ve gösteriş olur. Nefsi natıka ateş unsuru itibarıyla gazap kuvvetini kendi hesabına çalıştırır. Hırs ve haset arzularıyla şöhret ve şehvete sevk eder. Bundan dolayı yasakları işler asi olur. Fısk ve isyandan dolayı nefs-i natıka, ruhu kemaliyetlerden uzaklaştırır. Peşini bırakmaz. Nitekim hava unsuruyla da kibirlilik hissini verir. İnkara sevk eder. Bundan dolayı insan hakikatleri inkar etmeye, ibadullaha yan gözle bakmaya itelenir, merhametsiz ve şefkatsiz olur. İnsaniyete nazaran bunların hepsi noksanlıktır. İşte nefs-i natıka, veya emmare veyahut ruh ruhi hayvani diye tabir ettiğimiz nefsin tekamülü burada tamamlanmış olur. Bu maddi latifelerin hepsi dima ve göğüste gizlenilmiştir. Ayrıca beden içinde bunların tam mukabilinde nurani latifeler vardır. Şöyle ki, arşın alt kısmı mülk, üst kısmı melekuttur. Alt kısmında nefs-i makamı, arşın fevkinde de kalp latifesinin makamı vardır. Mecaz olarak maddi yüreğe de arş denildi. Nitekim o da madde ve enerji yahut madde ve mana arasında köprüdür. Latifeler kalbin makamına ulaşıncaya kadar zorluk çekilir. Oraya sair latifeler ulaştıktan sonra zorluklar azalır. Bulunduğumuz toprak ve yer küresiyle kalbin makamı olan arşa kadar takriben dokuz bin sene mesafedir. Nefsi natıka, takriben kalbin makamından dokuz bin sene daha aşağıdadır. Kalp makamından itibaren dokuz bin senelik mesafeden sonra ruh latifesinin makamıdır. O kadar sonra sır makamı, o kadar sonra hafa makamı, o kadar sonra ehfa makamı vardır. Ancak madde aleminde bunların yeri göğüs, Nefs'in yeri dima olduğu münasebetiyle, nefs kendisi bir küre, kafanın dış tarafındaki buhari şekildeki bulut, göğüsteki latifelerle makamlara arasına girmiştir, perde olmuştur. Diğer tabirle ruhi hayvani olan nefsin atıka ruhi insani'nin önüne geçmiş. Diğer tabirle duman gibi olan ruhi hayvani dağ gibi olan ruhi insaniyi kaplamış. Onun için asli vatanlarını görmedikleri gibi kendileri de görülmez olmuştur. Bu hikmete binaen ehli kemal, bizi bizden gizleyen biziz demişlerdir. Kalp latifesi, sol memenin iki veya dört parmak aşağısında olan maddi yüreğin içindedir. Maddi yürek, madde aleminde ona yuvadır. Kalp latifesi, vücudun kan ve asabi damarlar vasıtasıyla her tarafına alakadardır. Nurani latife olduğu münasebetiyle Allah Teala'nın nazargahıdır. لَا يَسَعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَاكِنْ يَسَعُنِي قَلْبُ الْمُؤْمِنِ Yer ve gök beni tecelli olarak kuşatamaz. Ancak müminin kalbi beni kuşatır. Mealindeki hikmetli sözle tespit edildiği üzere insanın bedeni içindeki kalp değil, nurani ve arşta olan kalp latifesi kast edilmiştir. Bazen de meleğin tasarrufu altında olur. Bununla her iki kalp kast olunmaktadır. Bazen de zikirsiz kaldığı için nefsi natıkanın vasıtasıyla şeytan ona müdahale eder. Makamı arş olduğu münasebetiyle mahalli alemi arştır, mülk ve şehadet alemidir. Nefsin aslı kalbin aslı gibidir. Ancak istekleri ayrıdır. Nitekim kalbin madeni itibarıyla isteği, sevgi, sabır, marifet ve şefkattir. Kalp latifesi makamına yükseldiği takdirde tevhidi ef'al tekamül eder. İtminan, sükunet sayesinde kainatta faili hakiki olan Allah'ın emrinden başka her şeyden yüz çevirir. Nefsi natıka sebeplere ne kadar esir ise kalp Allah'ın tesirine inandığı kadar hürdür. Bundan evvel hürriyet anlaşılamaz. Onun için kalp yükselirken nefs ona mukavemet edemez. Ayrıca her bir peygamberin makamında nübüvvet ve velayet makamı vardır. Velayet makamı itibariyle kalp, Adem aleyhisselamın makamıdır. Kalp latifesinde tekamül eden ve latifeleri kalp makamından dönüş yapan zat, Adem aleyhisselamın meşrebinde olur. Bu latifenin nuru tezahür ettiği an sarı bir renk verir. Kalp latifesinin çalışmasının alameti, nurunun arkadan 6. ve 7. kaburganın arasından çıkmasıdır. Nuru müşahede edilmediği takdirde çalışmasının alameti, kürek kemiği ile omurga arasında kaşıntı, uyuşukluk, keçeleşme gibi haller olmasıdır. Bunlar kalp latifesinin çalışmasının alametidir. Kamil Mürşit bunun nurunu görür. Salik bazen görür, bazen görmez. Bazen de projektör gibi görür. O anda şeytan veya cin arkadan kalbe müdahale etmek istediğinde yanar. Yanmasının alameti de bazen korkunç ses, bazen çul yanmış gibi koku gelir. Burada yani kalp latifesine varmadan evvel ölsen bile dönme. Üstada yalvar, gördüğünden de korkma. Gördüğün sensin, başkası zannetme. Evhama da kapılma. Bazen sancı da olur. Kaburganın kırıldığını zannedersin. iğne batmış gibi acı yahut kütür sesler gelir. Bazen ruhtan akseder. Nuru güneşten daha parlak bir enerji halinde olur. Kalbin çalışması neticesinde, tevhidi efalin tesirinden ve sayesinden, salikin ahlakı, tembellik ve gevşeklikten, halka hizmet etmeye yumuşaklığa, eziyetlere tahammül etmeye döner. Salikte bu alametler görüldüğü zaman, kamil insanın emriyle ruh latifesinin çalıştırılmasına başlanılır. Ruh latifesinin yuvası, mülk ve madde alemine nazaran, sağ memenin iki veya dört parmak aşağısında ve göğsün orta kısmındadır. Yani akciğerdedir. Buna ruhi insani de denilir. Emir aleminde ise makamı ve karargahı, Arşın dokuz bin sene fevkindedir. Makamı Nuh ve İbrahim aleyhisselamın makamıdır. Alemi, melekut ve ervah alemidir. Bu makamda latifesi tekamül etmiş ve dönen zata İbrahimi'yü'l-meşreb, Nuhi'yü'l-meşreb denilir. Ruh latifesinin tekamülünde nefs-i natıka, amib hayvanı gibi kuvvetten düşer. Asla istek ve arzusu kalmaz. Yani Ruh latifesinin tekamülü, nefsi natıkanın noksanlığının tam aksidir. Bu latife kemal bulursa, asli madeni itibariyle salike merhamet, bast, meslik, surur gibi ruhani lezzetler tezahür eder. Çoğu zaman bu latife, mücerret, parlak ve berrak bir cevher gibi olur. Bunun rütbesi ve makamı, esmanın mertebe ve makamıdır. Bu latifenin nuru kırmızıdır. Tekamülünde, Tevhidi sıfat kemal bulmaya yaklaşır veya bulur. Çalışmasının alameti yine arka kürek kemiği arası ile altıncı veya yedinci kaburga arasından hararet çıkarır. Eğer salikin latifeleri normal imtizaclı ise ruh latifesinin yükselmesinde esmai ilahiyenin tecelliyesi de müşahede olabilir veya olur. Binaenaleyh bu latifesi yükselip aslına kavuşan salik sıfatlarından tecerrüt eder. Allah'ın kemal ve cemal sıfatını her mahlukta müşahede eder. Bu latifenin kemaliyeti anında cezbe, zati muhabbet tamamen tezahür eder. Bu sayede salik Allah'ın zatı için her mahluku sever. Hatta kemal ve cemali kafirlerde bile müşahede eder. Nitekim sultanın süslü bahçesinde çürümüş ağaçların konulması sultanın azametini bildirdiğinden güzel çiçek ve manzaralar gibi nazarı celbeder. Bunun da çalışmasının alametleri görüldüğünde, sır latifesinin çalıştırılmasına başlar. Sır latifesi, madde alemine nazaran dalak içindedir. Saltanat ve merkez itibarıyla, hükmünün yeri ve tezahür merkezi, sol memenin iki parmak yukarısında ve göğsün ortasına meyilledir. Emir alemine nazaran karargahı, kalpten sonra ruh latifesinden itibaren dokuz bin senelik yüksekliktedir. Alemi, alemi cebaruttur. Makamı ise Musa aleyhisselamın makamıdır. Bunda tekamül edip yükselen zata Musevi'yül meşrep denilir. Bu latifenin nuru beyazdır. Mertebesi sıfatı subutiyyenin müşahede edilmesidir. Şüunatı zatiyyenin tecelliyesi burada tahakkuk eder. Salik zatını, onun zatında fena eder. Çalışmasının alameti, ateş latifesinden nefsi sevmek ve onun için gazaplanmak arzuları tamamen yok olur. Yerine şer'i gayret gelir. Bu da çalışıyorsa, hafa latifesinin zikrine başlanılır. Hafa latifesinin madde ve mülk alemindeki yuvası, sağ memenin iki santim üstünde, mahalli öd organıdır. Kara ciğerle bitişiktir. Daha doğrusu öt ile karaciğerin müceddidi elfisani Sani ise buraya işareten şöyle buyurur. Güneşin aynada zuhuru anında aynanın kendisi görülmez olur. Ayna kendisi güneş olmadığı gibi güneş de aynanın aynı olamaz. Şeyh Süleyman Zühdi Kudsisi ruhu ise, Saadat-ı kiramın hulul, ittihat, vuslat gibi sözleri aklın ötesindedir. İmamın temsilinden daha bariz bir tarife mecal yoktur. Sufiler, lafız ve ibare darlığından, izah ve beyanlarında mazurdurlar. Buraya varabilsen, varın varlığını idrak edersin. Amma tariften aciz kalırsın buyurmuştur. Salik buna da muvaffak olduktan sonra, ehfa latifesinin çalıştırılmasına başlar. Orada tekmil ettikten sonra, kavuştuğu şehirden, Tekrar beşiriyetine dönen ikiye yarılmıştır. İşte son varış ve asli maksat buraya kavuşmaktır. Ekvilatifişinin madde alemindeki mahalli iki böbrektir. Merkez ve hakimiyeti ise mülk aleminde göğüs yukarısında olan çukurun dört santim veya dört parmak aşağısındadır. Beden içinde kendisi son derece hakimdir. Beden ve mülk aleminde hakim olduğu gibi. Diğer latifelere nazaran melekut ve emir aleminde de en yüksek, en kuvvetli ve en kabiliyetlidir. Çünkü umum latifelerin yukarısındadır. Makamı, Hazreti Mustafa'nın velayet makamıdır. Mertebesi, gayb alemidir. Kemalatı, izmihlaldir. Nuru, yemyeşil parlaktır. Bu mertebede tekamül eden zat, Muhammediyyül makamdır. Bu makama göre çok söylenilecek söz, çok hakikatler vardır. Aklın çok çok fevkinde, keşfin çok fevkinde, kalp ilmi olduğundan tarifinde akıl kanatsız bir kuş, dilsiz bir balıktır. Mevlana Kudsesi Ruhu şöyle buyurur. Bana konuşma teklifini yapmayın. Çünkü ben hiç ender hiçim. Zihnim lal ve dilsizdir. Medhini sayamam. Bedahşi hazretleri de hamuşi, eşit, sus, sus demiştir. Mevlana ve Bedahşi Kutsesi ruhuma sözleriyle salikin bidayet ve nihayetine ait olan hadisi şerifteki düstura işaret etmektedirler. Nitekim, Allahümme inni a'udhu bi ridâke min sehatike ve bi muafâtike min uqubetike ve a'udhu bike minke la uhsî thanâen aleyke. Ente kema esnete nefsike. Allahumma, gazabından rızana, azaplarından afuvlarına, kahrından merhametine sığınırım. Ve senden sana sığınırım. Sen nefsini methusena ettiğin gibi seni methusena edemem. hadis hadisi şerifte, firar ile Allah'ın hareket noktası ve nihayeti yani vusul mertebesi hatta ferdiyet makamı dahi bildirilmiştir. Her şeyden önce mümin kul, Allah'ın rızasını amaç edinmelidir. Allah Teala'nın ikram ve inam sıfatlarına sığınmalıdır. Yani, beni celal sıfatlarının dairesinden ve tasarrufu altından alarak, cemal ve ikram sıfatlarının idaresi altına ver, teslim et diye yalvarmalıdır. Fiilen de, gazap ve intikam almasına vesile olabilecek bütün niyetlerden, sözlerden, hareket ve fiillerden sakınarak, emirlerine sarılmalıdır. Demek ahiret yolcusu sahih ve mükemmel itikadla bütün acizini, fakrini göz önüne getirir. Bütün ihtiyaçlarını Allah Teala'ya arz eder. Allah Teala'nın tevhidi efalinde, tevhidi sıfatında, tevhidi zatında dalarak kendini o zatı şerifin huzurunda bulundurmuş olduğu halde e bike minke ve senden sana sığınırım demekle nefsini arzusunu ve her şeyini unutur. Sadece Allah'ın azametini istihzar ederek sığınır. Ki Allah Teala da onu hidayete ve huzura kavuşturmuş olsun. İmam Gazali diyor ki, Mühim olan kulun kendini unutmasıdır. Ve Allah Teala'nın zatını değil, azametini, isimlerini ve sıfatlarını istihzar ettikten sonra, kendini onun zatının murakabesi altında bulundurarak sığınmasıdır. Böyle olursa zati tevhide ulaşmış olur ve kemaliyle kendinden fani olur. Yani nefsini unutmuş olur. Salik nefsini unuttuğu an fani ve fenadan döndüğü anda baki olur. Elbette Zat-ı Şerif'in görülmesi imkansızdır. Fakat hayal, vehim ve nefsin istek ve arzularından arınmak şartıyla tarif edilen keyfiyetle iç içe dalan salik mutlaka sığındığı Allah Teala'nın ismi şerifinin nurlarını florasanların ışıklarından daha aydın, daha parlak olarak görür. Tabii ki o anda dönerek la uhsi sanaen aleike enta kemaa esnete ala nefsika sen kendini methusena ettiğin gibi seni methusena edemem demeye mecbur olur. Yani ey Rabbim zaten sen kemal sıfatlarıyla nefsini övmüşsün. Saltı şerifine layık bir deyimle seni övme imkanım yoktur. Öyleyse sen seni övdüğün gibisin. Ben de seni öyle överim ve aynı zamanda müşahade etmiş olduğum nurlar gibi de değilsin. Dikkat edilsin ki müşahade edilecek nurlar Allah Teala'nın zatı şerifi değil. Zikredilen isimlerin gölgesi ve yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru şerifidir. Neticeyi meram Bedende gizlenmiş ruhani latifelerin cevherleri, yukarıda işareten, beşaret edilmiş tarife göre aslına rücu ederlerse, nefsi natıka kimsesiz, hizmetçisiz kalır. Hizmetçisiz işini yürütemez. O da nefsine rücu eder. Makamına ulaşınca fena halinde kalır. Latifeler ona itaat etmezler. O da bil mecburiye. O makamda cevherleri nurlardan olan latifelere tabi olduğundan hallerine razı olur. Arşın altındaki makamına ulaşınca onun da sıfatı değişir. Bedenin içinde iken adı nefsi natıkadır. Makamı emmaredir. Yoldayken adı nefsi aşikadır. Makamına kavuşunca sıfatı râdiye ve merdiyedir. Nuru gök rengidir. O da o nurla boyandıktan sonra Adı safiyedir. Telsiz, haber alma verme gücü, nutuk ve konuşması basirettir. Kendisi de böyle tasfiye olunduktan sonra latifeler tekrar emrine girerler. İkiye yarılır. Birisi nurani, meleki, melekten üstün bir insandır ve hakkın huzurunda kalır. Öbürü ise beşeriyeti idare etmek için madde alemine döner. Allah Teala'nın emrine teslim olduğu için Tekrar zulmani ve nurani latifeler emirlerine teslim olurlar. Sultanı hakiki ve hakikati insaniye onlarla beraber dönerler. Döndükten sonra da dönenler iki kısımdırlar. Bir kısım kendi nefsine döner. Bunlar tebliğe memur olmayanlardır. Nefsileri kamil, mükemmeldir. Nebiler gibi kemalatla yaşarlar. Öbür kısmı ise haktan halka dönerler. Bunlar rasuller gibidirler. Ehli irşaddırlar. Tüm fenalıkları, tüm güzelliklere tebdil olunur. Bu sayede kalplerinin her tarafında hikmet çeşmeleri açılır. Dillerinden akar. Dönen zevatlara mercu derler. Ancak ikinci kısma mercu ve arifi billah ismi verilir. Şüphesiz hiçbir veli, hiçbir nebinin makamına ulaşamaz. Ancak kendilerine mirasçı olurlar.